Şeyh Ahmet Ebu Ali El Ruzbari'den almıştır. Şeyh Ahmet 298'de vefat eden meşhur Reisut Taifeyin Taifeyn Cüneyt El-Bagdadi'den hilafet ve kutbiyet hırkasını almıştır. Şeyh Cüneyt 251'de vefat eden dayısı Seri Sakati, Eşit, Sıkti'den aynı hilafeti almıştır. Seri Hazretleri 200'de vefat eden Şeyh Maruf Kerhi'den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 ayrıca batınî hilafeti fahri âlem Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Bu silsileye silsiletü zeheb denilir. Reşahat ve el-hadaikul verdiğiye bu silsile hakkında uzun izah vermiştir. Kaldı ki nakşibendilerin ve birçok evliyanın ittifakıyla ruhaniyetteki birleşme cismani birleşmeden daha kuvvetlidir. Ruhaniyette zaman Gençlik, ihtiyarlık söz konusu değildir. Nitekim Bukhari'nin edeb Mufette ve Tabarani'nin tahriç ettikleri İbn-i Amr'dan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne ruhayil mu'mineyni telteqi ala mesirati yevmin ve leyletin ve ma raa vâhidun minhuma veçhe sahibihi. Gerçekte iki mü'minin ruhları, onlardan biri, Arkadaşının yüzünü görmediği halde bir gün ve bir gece mesafesinde karşılaşırlar.